huḍūbillāh min al-shaytanir rajim bismillāhir rahmanir rahim al-hamdu lillāhir rabbi al-ālamī sallātu wa sallam ʿalayhi as-siddīl al-awalīn wa al-akhirīn wa ilā jami l-ambīyī wal-mursalin wa ilā jami l sevgisini rahmetini anlamaya çalışıyorduk. Kulünü ne kadar ciddiye aldığını anlamaya çalışıyorduk. Sıra en'ame fiiline gelmişti. Allah in'ame eder. Allah verir, nimetlendirir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 Çünkü asıl olan insanın aslıyla, hakikatiyle ilgili olandır. Nimet de öyledir. Allah'ın gurrünü, insanı yaratmış olması en öndeki nimetidir. Kendinden ona varlık vermesi, hayat vermesi,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 nimetidir. Rahşet nimetidir. Allah'a karşı edepli olma nimetidir. Allah'a aşık olma nimetidir. Hazreti insan olma nimetidir. Allah'a yakın olma, dost olma, veli olma nimetidir. Takva sahibi olma nimetidir. Muhsinlerden, güzel olanlardan Olma nimetidir. Elbette ki bununla beraber güzel olanlar, güzelliklere, güzel şeylere layıktır. Cennet nimetidir. Cennette Allah'ın cemali vardır. Cemalullah nimetidir.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 Hamdolsun ki görünmüyor. Önce alemlerin Rabbi dilemedi işte, siz dileyemezsiniz dedi. Kendini bir şey dedi. Ben böyle istedim, böyle yaptım, böyle yapıyorum demedi bir kere. Önce edepli ol Rabbine karşı dedi. Allah dilemeden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 Onun için, Ya Rabbi bana şunu veri bunu veri diyen kul değildir diyoruz. Rab ya Rabbi sen benden ne istiyorsun diyen kuldur. Nasıl olmamı istiyorsun? Neyi istememi istiyorsun? En başta söyledi neyi istememiz gerektiğini. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunu, onlarla beraber olmayı, onların kazandığı nimeti istedik. Tek kelimeyle beni istedik.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 Mesele, onunla evlenmek değildir. Mesele, o sevginin karşılıklı olmasıdır. Eğer böyleyse, evet o uygundur. Evliliğe uygundur. Ama görüyoruz mesela bazen böyle. Karşıdaki onu istemiyor, bakırsa onun peşinden, ile de böyle olsun.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 Allah'ın tabiriyle ne kötü hüküm veriyorlar. Sizi en iyi Rabbiniz bilir, dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Buna beraber hitap Resulullah Efendimiz'edir. Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Sen onların vekili değilsin. Sen Allah'ın vahiyini tebliğ et. Bu davete icabet edip etmemek onların kendi iradesi iledir. Bununla beraber sen onların vekili değilsin. dilerse rahmet eder, dilirse azap eder. Ne demek? Yani böyle keyfi bir muamele mi yapıyor?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 sizi yok eder, sizin yerinize başka bir soydan, yerinize başkasını getirir. Dilerse ama öyle dilemiyor yalnız. Burada neyi öğretiyor? Kendini vazgeçilmez zannetmeyiz. Kendini böyle görme. İnsan bunu bilmelidir, bunu anlamalidir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 Allah insanı yaratıp düzenledi, ona şekil verdi, biçim verdi, sonra ona ruhundan nefetti. Evet. Hey tabii insana yapıyor, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaptı. Ne kadar da az şükrediyorsunuz dedi. Hem yaratmışım, düzenlenmişim.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 Onları mukarrabun görür dedi. Herhalde mukarrabun diğer orada kitabı kontrol eder manasına gelmiyor bu. Orada görebilir o ayrı. Söylemek istediği bir şey vardır. Herkesin kitabı üzerinde ise bu durumda kimin kitabı ilgindedir, kimin ki sicindedir onu da bilmesi lazım. Kim biliyor? ''Allah mukarrabun'' dedi. Allah'a yakın olanlar böyle bakınca herkesi kitap gibi okur. Şey olarak değil, yani onun yanlışını, eksiğini biliyor manasında değil. Allah'a ne kadar yakın, ne kadar uzaktır. Ne kadar imani var, ne kadar takvasi var, ne kadar müsindir. Cennete ne kadar yakındır, Allah'a ne kadar yakındır.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 Yağmur yağmayınca öyle olur. Orayı taşıyamazsın. Taşıma suyuyla olmaz bu işler. Allah gökten rahmeti indirmedi mi? Bütün memleket aç kalır. Herhalde bilgisayar yiyecek harımız yok. Teknolojiyi doyurmaz. Teknik gelişmiş demekle olmaz. Geçmişte ne yapıyorlardı? Buruta yağmur bombası atalım. Belki yağmur yağar.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 Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetleri indiren O'dur. Muhakkak ki Allah size karşı rauf ve rahimdir. Yoksa o kalplerinde hastalık olanlar onların kalbindeki hastalığı, kini,